856, numaralı konu, Adi'i bin Hatim ve Ebu Derda'nın insanları, Emri Bil Maruf ve neha Anil Münker, yapmaya teşvik etmeleri, evet, Adi'i bin Hatim şöyle buyurmuştur, sizin bugün iyi olarak bildiğiniz şeyler geçmişte kötü olarak bilinen şeylerdir, sizin günümüzde kötü gözüyle baktığınız bazı şeyler bir zaman gelecektir ki en iyi olarak bilinen şeyler olacaktır, şunu unutmayınız ki iyilikleri tanıyıp kötülüklerden nefret ettiğiniz ve alimlerinizde bir engelle karşı aşılaşmaksızın aranızda sizlere vazu nasihatta bulunabildiği sürece hayır içindesiniz demektir. Ebu Derda şöyle buyuruyor: Ben iyilik yapamıyorsam da başkalarını iyilik yapmaya teşvik ediyorum. Bunun için de Allah Teala'dan sevap beklemekteyim.